Fil Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. tara bi ashabil fili alam fi Rabbinin Ashab-ı fila ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve arsala aleyhim kayran ebâbiyle min Üzerlerine ebâbili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı derken onları kurt yiyeni ekin yaprağına çeviriverdi